just The highs, the glow of a rose. Merhaba 94.9 Açık Radyoda bir sinem programında daha canlı yayında sizlerle beraberiz. Ben Melis Behlil, ben Yaşın Burul. Bu haftaki programımızı bir Diana Washington, Max Richter kombinasyonuyla açtık. The Bitter Earth ve On the Nature of Daylight bir araya geldi. Ee, bu hafta 10 yeni film gösterime giriyor. Bunlardan e, bir tanesi Fransa'dan gelen La French Kanunun Kuvveti filminde kullanılan parçalardan biri bu. Ee, Bu hafta yoğun bir gündemimiz var. 10 yeni filmi tanıtacağız. Tanıtmasına da tabii ki esas konumuz sansür meseleleri ve festival krizleri olacak. Ama bütün bunları geçmeden önce her zamanki gibi iletişim ve bilgilerimizi verelim biz size. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 40 40. Programımızın e posta adresi ise sinefiller Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Ayşe Sazak'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet 10 yeni film oldukça kalabalık bir vizyon e, ve de e, gerçekleşemeyen e, daha doğrusu sakat kalan festivalimizin de son hafta sonu. Evet e, bazı filmler hala gösteriliyor e, ama yerli filmlerin çoğu gösterimler çekildi. Gösterime girecek 10 filmin 5 tanesi yerli yapım bu arada onu da söyleyelim. E, önce hızlı bir şekilde Biz bu haftanın filmlerini e, tanıtalım Sonra sansürden uzun uzun konuşacağız e, Kanunun kuvveti Demiştim La French orijinali e, Kanunun kuvveti zamanında French Connection içinde kullanılan e, Türkçe isim ki zaten aynı hikayenin Fransa ayağını anlatıyor Bu filmde e, Cedric Jimenez yönetmiş Başrollerde Jean Dujardin, Gilles Lelouch Céline Le Salette ve Mélanie Duté Yer alıyorlar Bir dönem filmi haliyle 70'lerde geçiyor. Ee, 75 yılı Marsilya'sında e, genç bir polis memuru Pierre Michel e, e, organize suçlarla baş etmek istiyor ama malum bu çok zor bir iş. Her zaman genç ve idealist polis memurları bunu hedefleseler bile ortadan kaldırmak istediği suç örgütü de bir mafya örgütü. French Connection olarak bilinen mafya örgütü. E, Pierre Michel bu örgütün başındaki mafya babası Getian Zampa'nın hedef haline geliyor tabii haliyle ve ikisi de birbirlerinden kurtulmak için oldukça farklı ve daha önce denenmemiş yöntemler denemeye başlıyorlar. Evet, 70'lerdeki French Connection filminde New York'ta geçen hikayede o gelen uyuşturucular buradan geliyormuş işte diyerek <gülüyor> bağlıyor hikayeyi. Eee Al Pacino yine e, Eves hafta da karşımızdaydı Tekrar geliyor The Humbling dönüm noktası ile Philip Roth'un bir romanından Barry Levinson yönetmiş Al Pacino'ya Greta Gerwig, Diane Weiss Ve Nana, Nina Arianda e, Eşlik ediyorlar Aslında be, biraz benzer bir e, Hali var İki hafta önce kendisini yaşlanmakta olan bir e, Şarkıcı star olarak Görmüştük şimdi yaşlanmakta olan bir Oyuncu tanınmış bir oyuncu Olarak görüyoruz E, depresyona giriyor intihara meyletmeye başlıyor e, ve birden kendinden genç e, bir yandan da lezbiyen olduğunu iddia eden bir kadınla ilişkiye giriyor e, kadının arkadaşlarının kızı olması da tabi bir kat daha problem çıkarıyor karşısına özellikle başvurlu oyunculuklarıyla dikkat çekiyor Al Pacino ve Greta Görvek arasındaki e, o dinamik ilişki. Ee, bir taraftan da bir edebiyat uyarlaması olduğunda altını çizelim. Philip Roth'un e, romanından uyarlanmış. E, oradan geliyor hikayede. Evet haftanın bir diğer filmi The One I Love, Tek Aşkım. E, Amerika'dan daha bağımsız e, yapımlardan. Charlie McDowell yönetmiş. Maşrollerde Mark Duplass, Elizabeth Moss ve Ted Danson yer alıyorlar. E, Mark Duplass da yönetmen Duplass kardeşlerden biri bu Mumblecore diye son dönemlerde ilişki. E, İyice düşük bütçe, bağımsız e, filmler e, yöneten yönetmenlerden. Bu film de biraz o tarzda. E, bir yandan da e, hafif bir fantastik tarafı var. E, filmi ikimiz de henüz göremedik ama şöyle bir fark var. Yabancı tanıtımlarda biraz daha gizemli tutulmuşken yani Türkçe... Basın bülteninde bayağı pat diye filmin sürprizi olmak gereken şeyleri olması gereken şeyleri söylüyor. Biz bunları burada söylemeyeceğiz. Ee, ama ilişkileri zora girmiş e, evli bir çiftin terapistlerinin önerisiyle baş başa e, bir hafta sonu geçirmek üzere bir eve gidip o evin e, bahçesindeki bir misafir konuk evinde de garip bir takım durumlarla karşılaşmaları. Diyelim böyle bir komedi, fantastik e, a, bir çift hikayesi. E, i̇ki tane de animasyonumuz var yabancı filmlerde bu hafta. Bunlardan bir tanesi e, televizyondan uyarlama. Şu anda şey The Moldy, Kuzular Firar'da. Evet bu Ardman stüdyolarının son yapımı aynı zamanda. Ardmanları iyi biliyoruz. Ee, Wallace ve Gromit e, ve daha sonra korsanları e, çektiler. E, Check'in run arada. Arada. Tavuklar firarda. Tavuklar firarda. Ee, olarak çok ciddi bir hayran kitleleri var. Ama bir süredir yani uzun süredir tabii televizyona da iş yapmaya devam ediyorlar. Zaten son hitleri, televizyon hitleri de ...kuzumuz şon kara kuzu... ...kendisi, kara koyun da denebilir. Sean Dışip... ...Türkiye'de de televizyonda, çocuk kanallarında... ...yayınlanıyor. Dolayısıyla... ...çocukla ailelerin yakından... ...bildiği bir karakter aslında. Ee, bir çiftlikte geçiyor. Ee, çiftlikte... işte ...çiftçi, köpeği... ...işte onların gündelik hayatı var ama... ...bir taraftan da gündelik hayatlarını devam eden... ...kuzular ve diğer çiftlik hayvanları var... ...ve genelde... E, kuzuşun ve onun arkadaşları etrafında onların haylazlıkları ve genelde bu yaptıkları haylazlıklar çiftçiden saklama çabaları etrafında dönüyor. Evet bu sefer de şehre e, gidiyorlar. Şehirde daha doğrusu kendilerini şehirde buluyorlar. Çok planlı bir şekilde gittiklerini söyleyemeyeceğiz. E, şehirdeki maceralarını anlatıyor film. Yönetmenler Mark Burton ve Richard Starzak. Filmde az konuşma var zaten. Onlar dublajlı olarak girecek. Fakat kimlerin seslendirdiğini dağıtım şirketi açıklamış değil. Üretim tarzı olarak bu klasik animasyon canlandırma değil, clay... Motion dediğimiz killen animasyon türünde çalışıyor zaten artman stüdyoları bildiği üzere ama bilmeyenler için tekrar açıklamış olalım. Ee, bu killen animasyonda da hakikaten elemeyi göz nuru bir çalışma durumu söz konusu. Ee, bazen hani iki dakikalık bir sahneyi iki günde çektiklerini anlatıyorlar. Daha bile yavaş hatta. Bazen, hatta stop daha... motion e, sürekli her bir yani her bir kare tekrar kuruluyor diye özetleyelim bunu her bir. E her bir saniyede de 24 kare olduğunu düşünürsek bir filmlik e, şeyi. Evinizde hani sahibim. çocuklarda çocuklarınızla hamurla oynadığınızı düşünün. Her birinden figürler yaptığınızı ve mütemaliyen o figürlerin hareketlerini değiştirip tekrar tekrar çektiğinizi ve dolayısıyla ne kadar meşakkatli bir iş yapıyorlar. Ama sonuç gerçekten fantastik. E, benim de en sevdiğim Ee, şey türlerinden biri canlandırma türlerinden biri O yüzden kesinlikle kaçırılmaması gerekiyor. Şu anda bence çok hoş bir karakter. Kuzular Firar'da bu hafta itibariyle vizyonda Bir diğer animasyonumuz bu hafta Çin'den geliyor. Dragon Nest Warriors Dawn. Ejder Yuvası ee, Song Yu Feng yönetmiş. Bunu da orijinal e, dil dublajlı girecek seslendirenleri e, duyurmadı dağıtım şirketi Bu e, Elfler ve insanlar barış içinde yaşarlarken kötü kalpli bir elf bir kara ejderhanın uyandığını ve insanlara saldırmak üzere geldiğini yaymaya başlıyor. Ve bunun üzerine bir seferberliğe geçiliyor. Böyle bir ejderhalar, elfler, insanlar, savaşlar hikayesi de Çin'den gelen bir animasyon olarak bu hafta karşımızda. Şimdi bu haftanın filmlerinden The One I Love, Tek Aşkım filminin. Aslında e, adını da veren Şarkıyı dinleyeceğiz The Mamas and the Papas Dedicated to the one I love Wow the mamas and the one i love dedicated to the one i love dedicated the to the one i love Evet bu hafta 5'te yerli yapım var. Onları da konuştuktan sonra e, zaten festival ve sansür meselesine döneceğiz. E, haftanın bir filmi zaten festivalde gösterilecekken gösteremeyen filmlerden, yarışacakken yarışamayan filmlerden. Barış Atay'ın ilk e, uzun metraj filmi. Eksik. E, filmin başrollerinde e, Barış Atay'ın kendisi. Ayrıca Özgür, Emre Yıldırım, Nur Sürer, Toprak Sağlam yer alıyorlar. E, 1980 Darbesi sonrasında parçalanan bir ailenin öyküsünü anlatıyor. Ee, annesinden ve kardeşinden yıllarca uzak kaldıktan sonra e, bir şekilde tekrar bir aile oluşturmak mümkün mü acaba diye onların yanına e, dönen e, bir oğlum ve de onun kardeş ve annesiyle e, ilişkisinin hikayesi eksik. Evet dediğimiz gibi. ...İstanbul Film Festivali'nde yarışacak filmlerden biriydi... ...eğer yarışma yapılabilseydi. Evet, eksikte böyle bir sıkıntı var maalesef. Ee, zaten hani bu hafta vizyona gireceği belliydi... ...ama e, arada tabii galasının premierini... ...festivalde ve yarışmada yapmak istiyorlardı. Maalesef nasip olmadı, pek çok filmi olmadığı gibi. Bu hafta onun dışında bir tane daha klasik tür filmi var... E, daha romantik melodram e, olarak nitelendirebileceğimiz senden bana kalan yönetmen koltuğunda Abdullah Havuz'u görüyoruz. Başrollerde Ekin Koç, Neslihan Atagün, Zeynep Kankonde ve Sabri Özmener yer alıyorlar. Evet, e, genç bir adam, çok zengin, ailesi çok zengin. Fakat e, 18 yaşına gelince öğreniyor ki mirasını alabilmek için e, gidip, Çocukken olduğu köy okulunu bitirmesi lazım. Yani baya böyle işte Ege'de ufak bir köye bunun için gitmesi gerekiyor. Ee, her ne kadar karşı çıksa da başında bir çaresini bulamıyor. Kendisinin köyde bulduğunda da e, orada e, bir hayatının aşkını da buluyor tabii. Ondan sonra da iş giderek melodrama kaymaya başlıyor. Son dönemlerde Türkiye sinemasında o hastalık e, şeyi. ...tekrar bir geri geldi... E, aşıklardan Yeşil. bir tarafın illaki çok ağır hasta olması, ölümcül hasta olması. Aslında e, Yeşilçam'ın e, en klasik damarlarından biridir evet, hastalık. Evet, e, burada da yine bir hastalık durumu var. E, Neslihan At Atagül'ü tabii daha önce e, çeşitli filmlerden biliyoruz. Evvel sene özellikle e, Araf'taki performansıyla pek çok ödülde almıştı. O açıdan e, sonuçta bir e, Abdullah Oğuz filmi olarak... E, ...hani... ...düzgün bir film olduğunu en azından söyleyelim... Anlak, ...bu hastalık ıı, şeyine... Iı, ...tuzağına düşmüş olsa... ...ben artık hastalık görünce... ...tanımlarda, fragmanlarda hakikaten... ...rahatsız olmaya başladım... İki haftada bir birilerinin ölümcül hasta olduğu... ...filmleri tanıtıyoruz... Evet, ...birazcık daha sürpriz bekliyoruz artık... E, bu haftanın e, korku gerilim e, kontenjanında ise e, yine yerli yapımlardan e, bir ilk film var yine. Mihrez Can, Cin Padişahım. Evet adın üstünde cinli bir filmimiz var bu hafta. E, Doğacan Anafarta yönetmiş. Başrollerinde Melisa Toros, Tarık Ündüz, Doğa Konakoğlu, Gizem İlhan ve Leyla Yüngül yer alıyorlar. Evet. Bu da tabii yine tanıtımında gerçek olaylardan esinlenmiş bir hikaye e, demekten e, imtina etmiyorlar. Bir grup gencin daveti üzerine cinler aralarına katılıyor. Ve bu gençlerin daha önce aralarında yaşanmış olan ama böyle unutmak istedikleri yok saydıkları e, bir olayın bedelini onlara ödetmek üzere peşlerini bırakmama hikayesim. Bu şeytani cinler gençlere Halüsinasyonlar göstererek onların akıllarını çeliyorlar ve hayatlarını alt üst ediyorlar. Ee, haftanın cinli, korkulu, yerli yapımı Mihrez Cin Padişahı. Evet, iki tane de yerli yapımlarda komedi var. Bunları daha önce aslında duyurduk sanıyorum en azından... E Ben Perşembe akşamı e, duyurduğumu biliyorum çünkü bazen böyle son anda Cuma günü iptal ediliyor gösterimleri. Bunlardan bir tanesi e, Polis Akademisi Alaturka, Ali Yorgancıoğlu yönetmiş, Yolente Kabao, Mehmet Ali Erbil, Peker Açıkalın ve Sümer Tilmaç başrollerde. E, işte artık ipini koparan herkesi Polis Akademisi'ne almaya başlamışlar o yüzden çok disiplinli müdür de. Çok sorun çekiyor onlarla. Yani Polis Akademisi tabii seneler önce 80'lerin en meşhur komedi dizilerinden, filmlerindendi. Amerikan yapımı. Amerikan yapımı olanı bir sürü yapıldı. 6-7-8 şeklinde devam etti. Çeşitli oyuncuları epey adlarını duyurdular. Bu da onun adı üstünde Polis Akademisi. Alaturka bir Türkiye versiyonu. Evet biraz fantastik diyebiliriz Türkiye'de polis kolejlerinin kapatıldığı dönemde polis akademisi Ala Turka e, filminin yapılması e, belki de hani polis e, kolejleri ve akademileriyle ilgili yeniden yapılandırma sürecinde bu filmde. Hangi polis? Yani polis var paralel polis var Türkiye'deki daha eğlenceli olabilir aslında. <gülüyor> Aynen. Bir de Sebahat ve Melahat var bu hafta. Hasan Kalender yönetmiş. Başrollerde Seymen Aydın, Adem Yılmaz, Deniz Oral ve Mehmet Ulusoy yer alıyorlar. Ee, Sebahat ve Melahat e, Karadeniz'de e, yaşayan bir iki kendi halinde kadın. Kocalarının çapkınlık yaptığını duyunca kalkıyorlar oradan. Onları bulmaya İstanbul'a geliyorlar onların maceraları. Evet, bunlar da böylece bu hafta vizyona giren 10 yeni filmi de tanıtmış olduk sizlere. Şimdi tekrar bir müzik arası vereceğiz ve bu hafta yeni vizyona giren filmlerden La French, Kanun'un kuvvetini kullanılan bir parçayı dinliyoruz. Sheila'dan geliyor Bang Bang. <gülüyor> yeah Şarkıdan dinledik Bang Bang tanıdığımız şarkının Fransızca versiyonuydu. Bu hafta gösterime giren kanunun kuvveti Lafranche'in e, fragmanında da kullanılan, filmde de kullanılan bir parçaydı. Evet bu hafta 10 film gösterime giriyor dedik ama esas meselemiz de bu hafta sansür dedik. Geçtiğimiz e, neredeyse tam bir haftadır süren film. E, Bu İstanbul Film Festivali'nde yarışmaların iptaline neden olan önümüzdeki hafta Ankara'daki film festivalinin de yarışmalarının şimdiden iptaline neden olmuş olan sansür meselesini konuşacağız. Evet aslında hani radyoda da değişik programlarda gerek açık dergide olsun gerek açık gazetede konuşuldu. Ama hani olayın başlangıcı belki de kamuoyuna yansımasının geçen pazar olduğunu hatırlatarak başlayalım. Geçen pazar günü saat 16 seansında Atlas sinemasında Bakur Kuzey filminin ilk gösterimi yapılacaktı festival kapsamında. Yeni Türkiye Sineması filmleri bölümü içerisinde gösterilecek olan bir belgeseldi. Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu'nun birlikte yönettikleri. Ee, ancak pazar sabahı, hakikaten gösterme birkaç saati kala... E, ...İKSV, e, İstanbul Kültür Sanat Vakfı e, Film Festivali yönetimi bir duyuru yapmak zorunda kaldı. Bir duyuru yaptı ve biz filmi gösteremeyeceğiz dediler. Bunun sebebi de e, işte aslında... E, Kültür Bakanlığı'nın e, yönetmelikte var olan e, ama onu kısmen olarak, okuyayım ben istersen buradan. İstersen okulda hangi olur? TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nden İstanbul Kültür Sanat Vakfı'na gönderilen yazıyla sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikin 15. maddesi uyarınca festivallerde gösterilecek Türkiye'de üretilen filmlerin kayıt tescil belgesi almış olması zorunluluğu hatırlatılmıştır. Yasal mevzuat gereği Ülke içinde üretilen filmler kayıt ve tescil edilmiş olmak kaydıyla festivallere katılabilir. Kayıt tescil belgesi olmayan ve Türkiye'de üretilen filmlerin gösterilmesi halinde hukuki yaptırım uygulanacağından bu belgeye sahip olmayan filmler İstanbul Film Festivali kapsamında gösterilemeyecektir. Ee, ondan sonra da Kuzey Bakur filminin e, gösteriminin yapılamayacağını belirtiyorlar. E, eğer tescil belgesi alırsa önümüzdeki günlerde gösterilecek diyor. Yabancı filmlerin bu yönetmelik kapsamında değerlendirilmediğini hatırlatıyorlar. Bu e, koşulun yerli filmler için de aynı şekilde uygulanması ve kaldırılması gerektiğini ...düşündüklerini belirtiyorlar. E, görüşmelerde bulunduklarını... ...bulunmaya devam edeceklerini de söylüyorlar... ...bu konuda. Fakat şu anda hala... ...bu yönetmelik geçerli olduğu için... E, ...festivale seçilen filmlerin... ...gösterilebilmesi için kayıt testçi belgesi... ...almaları zorunluluğu de, devam ettiğinden... Fe, ...festival kapsamında gösterilecek... ...diğer yerli filmlerin de bu belgeyi alması... gerekmektedir Diye bitiriyorlar. Geçen pazar günkü... E, ...basın bültenini... ...zaten onun üzerine bir anda ortalık hırçal kalandı. Bu dediği gibi yeşimin öğlen sularındaydı geçtiğimiz pazar günü. 14 gösterimi yapılamadı Bakur'un o saatte. 16 pardon 16. Ve o saatte e, çeşitli sinemacılar, e, filme bileti olanlar da aslında gelenler vardı. E, seyirciler filmin yönetmenlerinden bir tanesi, yapımcısı e, Atlas'ta toplanılıp ne yapılabilir diye konuşulmaya başlandı. Onun akabinde e, bu haberin hemen duyulması üzerine zaten festivalde hem belgesel e, bölümünde ve bu sene festivali ilk kez bir ulusal belgesel yarışması düzenliyordum. Hem belgesel e, kısmında çünkü bu eser tescil belgesi getirme zorunluluğu. ...en çok belgeselcileri ve kısa filmcileri zorlayan bir şey. E, çünkü e, onlar genelde vizyona girmedikleri için... ...böyle bir belge almakla da uğraşmak istemiyorlar. Çünkü ayrıca Kültür Bakanlığı bu belgeyi gelen herkese de vermiyor. Tam, ayrıca pahalı da yani belgesellerin bütçeleri neredeyse... Kısaların yok. da. Kısaların zaten yok. Zaten yok. E, yani böyle 2500'e civarında bir şeyden bahsediyoruz yani hani... E, ...böyle hani dinleyicilerimizi aydınlatmış olalım. E, bu tarz filmler gerçekten bağımsız şekilde ve çok minimum bütçelerde çekiliyor Ama onun ötesinde filminizi aslında içerik itibariyle... ...Kültür Bakanlığı'nın bir denetleme kuruluna teslim etmiş oluyorsunuz. Ve orada otomatikman aslında bir sansür mekanizması işlemeye başlıyor. Çünkü filmini veren herkese otomatikman verilen bir belge değil bu. Adı kayıt tescil olabilir e, ya da eser tescil olabilir ama... ...aslında sadece hani bu filmin yönetmeni bu kişidir... ...ya da bu filmin yapımcısı bu kişidir diye bunu ...kaydedip bu belgeyi vermiyorlar, ee, bakıyorlar bu filmin içeriğini şurasını beğenmedik, burasını beğenmedik... ...bu şuna aykırı bulduk diyerek vermedikleri ve bu maddeden dolayı yönetmelikteki 15. maddeden dolayı... ...ve 17. madde de müeydeleri içri, içeriyor zaten o konuda. Ee, bu yüzden yıllar içerisinde sansüre uğramış, bu yüzden gösterilememiş çok sayıda da film var Türkiye'de. Onu da altını çizelim. Yani Bakur Kuzey filmi e, böyle bir sansüre uğramış ne ilk film... ...ne de hani bu zihniyette de son film olacak. Hatta Bakur'un yönetmenlerinden biri Çayan Demirel'in... ...iki önceki filmi, Dersim 38'in... ...bu konuda hala davası sürüyor yanılmıyorsa. Evet, yedi senedir süren bir davası var. Ama hani benzer bu eser teşkil belgesi olmadığı için... ...mesela son kumsal filmi gösterilemedi. Yine bir, bir diğer belgesel bu Karadeniz'deki e, otoyol... E, sahil yolunun ıı, çevresel etkileri üzerine yapılmış olan bir belgeselin Karadeniz'deki aşağı yukarı bütün gösterimleri valilikler tarafından bu madde ve hani eser tescil belge sahibi olmadığı gerekçesi gösterilerek iptal edildi. Bir diğer film Berivan yine çok işte Batman'da orada burada hiçbir şekilde gösterilemedi. Yine valilik benzer şekilde iptal edildi. Evet yani bazen ıı, aradan kaçıyor, bazen üstünde durulmuyor. Bazı festivallerde hiçbir şekilde söz konusu edilmiyor. Çünkü festivallerin zaten bir komiteye listeleriyle başvurmaları gerekiyor. Zaten öyle bir şeyden kontrolden geçiyorlar. Şu anda adını açılımını hatırlayamadığım ÇEK adlı bir komisyondan geçiyor. Bir onay alıyorlar ki bu da bir aslında kontrol mekanizması. Ardından bir de bu belge isteniyor ama... Eğer bu filmler arasında sek, sanatsal etkinlikler, Heh, sek. Ee, tırnak içinde tehlikeli olacağı düşünülen bir film yoksa, bakanlık hatırlamayı veriyor bu belgeyi istemeyi festivallerden. Ne zaman ki e, problemli filmler görüyorlar, o zaman belge isteniyor. Mesela bir en son örneklerden biri. Ali İsmail Korkmaz'la ilgili çekilen Ali Düşlerinde Özgür Dünya belgeselinin eee pardon Eskişehir'deki gösterimi Eskişehir Valiliği tarafından benzer aynı madde gerekçe gösterilerek engellenmiştim. Dolayısıyla hani bu ıı, madde hani otomatik ben bir sansür mekanizması olarak kullanılıyor. Bugüne kadar festivaller açıkçası şöyle bir durum söz konusu. 1988 senesine kadar bu belge yabancı filmlerden de isteniyordu. 1988 senesinde İstanbul Film Festivali ulusal, Uluslararası Altın Yarışması'nın jüri başkanı Elia Kazan olduğu sene hakikaten sinemacılar ayaklandılar. Çünkü yabancı filmlerin gösterimi konusunda da çok büyük bir zorluk I yarattığı için bu. İle Kazan önderliğinde Taksim Meydanı'nda da hani büyük bir yürüyüş ve protesto düzenlenmesi sonrasında bakanlık bir yönetmelik değişikliğine gidip yabancı yapımları bu ıı, maddeden muaf tuttu. Ama ıı, yani 90'ların başından beri yerli filmler böyle bir ayrımcılığa uğruyorlar. Çok net bu olarak arada bu aslında... yasa daha sonradan aslında ama yani bütün bunlar bu yasaya konmadı ve hani ...yine sansür şeyi devam etti. 2004 e, hı hı. yılından yazı. Ama Şu hani hukukun bu, en klanı. temel e, prensiplerinden biri olan eşitlik e, prensibine aykırı bir durum söz konusu. Yabancı yapımlarla yerli yapımlar aynı şekilde değerlendirilmiyorlar. Ben orada şundan korkuyorum tabii. İyi o zaman yabancı filmlere de biz bu belgeyi isteyelim deyip... ...bütün hani her türlü festival gösterim şansımızı yok etmelerinden de korkmuyor değilim bir pesimist olarak. Ama e, sonuçta dediğin gibi eşitlik şeyini kaldırıyor ortadan... E, Bütün bunlar çerçevesinde, bütün bunlar da tartışıldı. Pazar günü e, Bakur'un gösteriminin ardından sinemacılar bir toplantı yaparak devam ettiler. Bir e, basın açıklaması yapıldı o akşam hemen. E, ve son derece tabii hızlı da olduğu için bütün bunlar ve yabancı konuklar dağılmadan, festivalin süresi bitmeden bir şeyler yapılmasına çalışıyor. O yüzden e, her zaman da tabii e, bir takım gerginlikler de yaratıyor. Kim katılıyor, ne oluyor ...Antalya'da olamayan işte kimin filmini çekeceği çekmeyeceği... ...bu sefer çok daha birlik oldu sinema sektörü. Biraz da ilk gösterimi olan filmlerin doğrudan o saat... O akşam hemen 19. 19'daki gösterimlerini iptal etme sonucu... Nefesim e, kesilene kadar öncelikle çekildiğini açıkladı. Homopolitikus ki bildiğim kadarıyla onun böyle bir belge ihtiyacı da yoktu. Ona rağmen çekildiğini bildirdi. Bunun üzerine bütün diğer filmlerde neredeyse bütün filmlerde e, festivalden çekildiler. E, zaten belli bir sayının altına indiğinde yarışma otomatik olarak düşüyor. Ama e, İKSV'de film festivali de bu yarışmaları iptal ettiğini açıkladı. Ki yabancı filmlerde böyle bir durum olmamasına rağmen... ...jüri üyeleri de... Uluslararası, uluslararası yarışma jürisi... ...jüri de çekileceğini böyle bir durumda... ...açıklayarak zaten... Oradaki, Çekildiğini açıkladı. Yer, oradaki Türk filmleri de çekilmişti yarışmadan... ...yani bu seneki bütün yarışmalar... ...iptal oldu. Yani uluslararası yarışma, ulusal yarışma... ...ulusal belgesel yarışması, sinemada insan hakları... ...yarışması hepsi iptal olmuş oldu. Yani öncelikle ulusal yarışma... ...ve e, ulusal belgesel yarışmasındaki... ...sinemacılar filmlerini çektiler... ...o yüzden iptal oldu. Uluslararası yarışmada ise... ...jüri çekildiği için iptal oldu. Benzer bir şekilde Fipreski jürisi de çekildi. Onlar biz de değerlendirmeyeceğiz, ödül vermeyeceğiz dediler. Fipreski bu arada iki yarışmada da veriliyordu. Bir ulusalda, bir uluslararasında veriliyordu. Ve ondan sonra in sinemada insan hakları yarışmasında iptal ettiler. Ve böylece hani bütün yarışmalar iptal olmuş oldu. Hakikaten şöyle yani... ...pazar günkü bu gelişmelerin hemen akabinde pazartesi günü... İstanbul Kültür Sanat Vakfı festival yönetimi bir basın toplantısı organize etti. Orada da herkes bir araya geldi. Yani jüriyeleri de geldiler. Festival direktörü Ali Zatan'la da konuştum. E, pek çok filmin yönetmeni, yapımcısı, sektörden pek çok e, katılımcı da oradaydı. Ve genel aslında bir dayanışma havasını orada da e, gözlemledik. Hani bu yapılanın kabul edilemez olduğum bu 15. maddenin uzun süredir... Festivallerin tepesinde böyle bir demoklasin kılıcı gibi kullanıldığını e, ve bayağı oldukça bir uzun süredir, son birkaç senedir böyle karşılıklı iyi niyetle konuşarak festivallerin bir şekilde Kültür Bakanlığı'nı bunu kendilerine uygulanmaması konusunda ikna ettikleri ve onların da buna göz yumdukları şeklinde ...bilgilendirilmiş olduk biz de kamuoyu olarak. Yani aslında bu madde var. Biz de biliyoruz hukuki olarak. Ama hani onlar sormuyorlar. Yani biz de filmleri kabul ederken... ...biz de onlara belgeniz var mı diye sormuyoruz. Yani biz fiili olarak onu uygulamıyoruz. bakanlıkta buna göz yumuyordu. Ama bakanlık e, işte karşılarına... ...birazcık gerilim yaratmak istedikleri bir ortamda... ...bence burada hani seçimlerin yaklaşmakta olmasında... ...çok büyük bir önemi var. Ve tabii ağrı olayının hemen üstünde bunun olması. Çünkü e, Kuzey filminin, Bakur filminin konusu da... PKK'nın gerillaları ve hani başka başka filmlere de bunu çıkarabilirlerdi. Çünkü politik içeriği olan başka filmler de var ama ilk olan buydu ve tabii en fazla bu ön plana çıkıyordu. Dediğim gibi seçimlerin yaklaşması pek çok farklı unsur bir araya geldi ve oradan patladı ve... Ee, Bakanlığın cevabında da aslında e, bunu da ön plana çıkardılar. Ve hatta filmi tırnak içinde ve basının böyle tanımladığını söyleyerek PKK belgeseli olarak tanımladılar. E, ve hatta ilk e, bu e, bakanlığın cevabında biz öyle bir şey yapmadık gibi bir şey söylemeye çalıştılar. Geçen seneki zaten e, mektuptan bahsediyorlar diye. Bunun üzerine İKSB tekrar açıklama yaptı. Geçen seneki yazıyı bize Bu sene cumartesi tekrar tırnak içinde hatırlattılar diyerek. E-posta ile iliştirerek tekrar gönderdiler. Ve hatta hakikaten bakanlık o kadar e, bence biraz fütursuzca e, vakfın üstüne atmaya çalıştı ki... ...bu yapmış olduğu şeydekini e, festival direktörü Aziz Etan televizyona çıkıp şeyi en sonunda açıkladı. Yani o basın toplantısında onları söylememişti. Keşke ilk başta onları söylemiş olsaydı orada. Önce... Cuma akşamı telefon açılmış bakanlıktan e, hani e, işte böyle böyle eser tescil belgesi var mı filmlerin diye. Onun üzerine Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'ndan aldıkları yazıyı göndermişler. Onun üzerine cumartesi günü işte o daha önce göndermiş oldukları yazının olduğu e-postayı iliştirerek tekrar gönderiyorlar festivale. E, ve bu arada hem cumartesi hem pazar günü emniyetten... ...birileri gelip, emniyetlendikiller gelip... ...işte efendim biz bir duyum aldık... ...eser tescil belgesi olmayan film gösterecek misiniz... ...biz bu konuyu denetlemeye geldik diye... ...iki gün üst üste geliyorlar... ...böylece hani bir şekilde de... ...festival üzerinde bir baskı oluşturmaya çalıştığı da... ...hani aşikar... ...ama tabii hani o süreç... ...çok hızlı geliştim... ...o konuda da hani... Ee, çok tartışmalar var hem sektör içerisinde hem etrafında her halükarda gösterim yapılsaydı ne olurdu yapılabilir miydi ee, nasıl gerçekleşirdi ee, bütün bu süreç e, yapılamadı ee, ama onunla beraber bir sürü filmde çekilmek zorunda kaldığı protesto için ve böylece hiçbir filmi izleyememiş olduk o da baş başına e, çok büyük bir talihsizlik. Hı. Çünkü yani İstanbul Film Festivali tek festival değil biz çok kısa bir süre öncesine kadar hepsine filde konuşuyoruz film festivallerimizin sayısı şöyle artıyor her yerde bu kadar çok festivalimiz var şöyle bir çeşitlilik var hem içerik hem kapsam olarak derken İstanbul Film Festivali'nin hemen akabinde başlayacak olan 23 Nisan'da Ankara Film Festivali de üstelik Vakur Kuzey filmi ulusal belgesel yarışmasında seçilmiş filmlerden biriydi. Zaten o konuşulmaya başlandı peki Ankara ne olacak diye. Bu esnada salı günü de e, sektör e, birlikleri bir e, toplu basın duyurusunda bulundular. Kamuoyuna açık mektup. Başlığında bakanlıkla bir araya gelinip çözüm üretilmesi gerektiğini savunan ve beş tane talep ifade ettiler ki bu zaten üç yıldır ifade edilen talepler şunu da hatırlatmakta fayda var. Üç sene kadar önce hatta üç buçuk dört sene kadar önce sektör birlikleri özellikle yapımcılar ve bakanlık bir araya geldi. Aylarca süren görüşmeler sonunda bir e, yasa tasarısı hazırlandı. Her tarafın az ya da çok kabul ettiği bazı kısımların bir miktar şikayeti olduğu ama o kabul edildi. Ve beklemeye alındı meclise sunulmak üzere. O esnada Ertuğrul Günay bakandı. Ardından bakan değişti. Tabii o yasa öyle kaldı hiçbir zaman meclisten geçirilmedi. Yeni bakanla beraber yeni bir yasa tasarısı hazırlandığı söylendi fakat o yasa tasarısı hiçbir zaman yapımcılara ya da bunu talep edenlere bildiğim kadarıyla gönderilmedi. Ve yeni bakan da duyduğumuza göre yani biz burada duyumları birazcık aktarıyoruz, rivayete giriyoruz ama yani sektörle de görüşmeyi de kabul etmedi bu süreçte yani. Evet yani sonuçta... sektör temsilcileriyle. Sinema yasası denen şey sinema sektörü için aslında yazılan bir şey ve sektörle bir arada yazılmadan nasıl bir şey oluyor nasıl işe yarayacak oluyor biz anlamıyoruz çünkü e, yasanın resmi adında işte hem denetleme var hem destekleme var. Yani bütün bunlar için de özellikle destekleme. Yani madem destek vereceksiniz nasıl bir destek istediklerini öğrenmeniz lazım sektördekilerin? Başka nasıl destek olacaksınız? Neyse biz tekrar sektörün beş talebine dönelim. Bir, sinema filmlerinin kayıt ve tescili ile ilgili sınıflandırma ve değerlendirme yönetmelikleri bilimsel ölçütler ve uluslararası uygulamalar gözetilerek yeniden düzenlenmelidir. İki, Film festivallerinde ve benzeri her türlü kültürel ve sanatsal etkinlikte gösterilen yerli filmler, yabancı filmlerde olduğu gibi herhangi bir resmi belge olmaksızın film sahiplerinin beyanları esas alınarak ve festival yönetimlerinin sorumluluğu altında seyirciyle buluşmalıdır. 3. Bakanlık değerlendirme kurullarının filmlerin ticari dolaşıma ve gösterime girmesiyle ilgili yasaklama kararı verme yetkisi kaldırılmalıdır. Geçen seneki bu arada Lars von Trier'ın Nymphomaniac filminde burada tekrar analım gösterime giremedi. Geçen sene Mart ayında. Dört, taslak halindeki sinema yasası sinema kurumlarıyla istişare halinde revize edilmeli ve en kısa sürede yasalaşmalıdır. Beş, Türkiye sinema kurumunun kurulması ile ilgili nihai hedef doğrultusunda çalışmalar yapılmalıdır. Biraz başka konulara da girmişler orada ama hani onlar da önemli tabii. Sonuçta bu yasanın çıkması bütün e, sektör için ve seyirciler için yani bütün sinema severler için önemli bir şey. Evet... E... Ve, ve ardından Ankara'ya geldik. Ve yani aslında o resim çok önemliydi. Çünkü salı günü Atlas Sineması gerçekten doluydu. Herkes toplandı. Herkes bir araya geldi. Ee, siz de basında, televizyonda görmüş olabilirsiniz. Ee, geniş çaplı bir çağrıydı. Ee, hani sektörün bir araya gelebilmesi açısından önemliydi. Çünkü hakikaten sonrasında işte Ankara Film... Yani bu sansür belası yuvarlanarak İstanbul'dan Ankara'ya gitti. Ve Ankara Film Festivali kucağında bu belayı buldu. Ee, onu da biliyoruz ki kendileri... E, ...nasıl başa çıkacaklarını bilemediler Ankara Film Festivali'de. Ee, Bakur filmi ulusal belgesel yarışmasına seçilmiş ve bu anons edilmiş bir film olduğu için... E, ...ne yapacaklarını bilemediğimden dolayı belki de e, daha otoriter yönetimlerde gördüğümüz şekilde... ...hani balyozu alalım, hani tümden yok edelim problemimizi diyerek belgesel film ve kısa film festivallerini iptal etti. Yani bir yandan Pradik'te hakikaten... Gösterilemeyeceğine göre bütün filmler e, yine aynı şeye geliyoruz ama evet dediğin gibi daha önce. Yani şöyle önceden... bir süreç olacaktı yani şöyle bir süreç olabilirdi benzer bir süreç olabilirdi yani herkes hani gidecek Gene Bakuru gösteremeyeceğiz diyecek filmler geri çekilecek ve böylece hani filmler geri çekildiği için festival iptal olmuş olacaktı bu ya da bu yarışmalar. Şimdi Ankara kendilerinden kaynaklanmayan bir sebepten iptal olmasını istemedi. Biz iptal edelim. Hani gene yetki bizde kalmış olsun. Çünkü şöyle de bir şey oldu. Pazar akşamı yapılan ilk sinemacılar bildirisinde ki bunun içinde hem Bakur'un e, yapımcıları hem yarışmadaki pek çok diğer filmin e, yönetmenleri, yapımcıları vardı. E, filmlerin özgürce izleyicileriyle buluşması isteniliyordu ve şu kelimelerle filmlerimizin özgürce izleyiciyle buluşmasını önündeki bütün engellerin derhal kaldırılmasını talep ediyoruz. Eser sahipleri olarak eser işletme belgesi olsun olmasın bu belgeyi festivallere ibraz etmeyi reddediyoruz. Yani mesele sadece belgen var mı yok mu alabiliyor musun alamıyor musun değil festival ...bu belgenin zaten istenmemesi lazım ve biz bunu da ibraz etmeyi kabul etmiyoruz'a dönünce zaten tabii Ankara'da aynı problem ortaya çıkacaktı. Ankara'nın e, belgesel ve kısa film yarışmalarını iptal etmesi üzerine dün de e, ulusal yarışmanın jürisi böyle bir e, bu koşullar altında... ...jürilik görevlerini yerine getiremeyeceklerini e, ilan ettiler ve e, ulusal yarışmada iptal oldu Ankara'da. Evet zaten hani jürinin çekilmesi de ulusal yarışmayı e, iptal mi etti ondan emin değiliz açıkçası. Henüz ulusal yarışma iptal edilmedi Ankara'da. Onu evet, belirtmiştim ben. En şu anda doğru resmi Sadece jüri çekildi. Edilmedi. Ulusal yarışma iptal edilmedi. Ulusal yarışmanın e, içinde yer alan... Filmlerin yönetmenleri ve yapımcıları e, görüştüler, bir ön toplantı yaptılar. Zannediyorum toplan, tekrar toplanacaklar, tekrar görüşecekler ama ulusal yarışmanın akıbeti belli değil. Ankara Film Festivali ne yapacak? Hani jüri çekildim Onur Ünlü'nün başkanlığında. E, ama mesela yerine yeni bir jüri mi atayacak? Çekilen jürinin yerine yeni bir jüri gidecek mi? Kim gidecek? Hani bu da başlı başına bir spekülasyon e, sebebi. Onu da belirtelim. Evet yani bu tartışmalar sürüyor sürecek çeşitli e, protestolar devam ediyor çeşitli çağrılar da yapılıyor. Bu arada şunu da söylemem lazım. Ankara Film Festivali'nin akabinde başka film festivalleri geliyor. Yani festival sezonu devam ediyor. Ardından Eskişehir Film Festivali var. Ve onun yanı sıra daha küçük film festivalleri var. Daha niş e, temalı film festivalleri var. Engelsiz Filmler Festivali, Daha Filmleri Festivali gibi. Ve bütün bu festivallere e, bakanlıktan çağrının gittiğini e, duyduk. E, yöneticileri aranmış ve... Ee, göstereceğiniz filmlerde eser tescil belgesi var mı diye sormak zorundasınız şimdiden konuşun ee, eser sahipleriyle eğer eser tescil belgesi yoksa e, gösteremeyeceksiniz diye şimdiden bütün festivallerde uyarılmaya başlanmış dolayısıyla önümüzdeki dönemde e, şey e, öyle bir sıkıntı var evet yani bu bu e, Dediğimiz gibi kolay kolay aslında çok kolay çözülebilecek bir şey. Bakanlığın e, iki şeyin e, iki dudağının arasında diyelim. E, ama henüz böyle bir eğilim görülmedi bakanlıkta. Yani bir yandan da sonuçta hakikaten ifade özgürlüğüyle alakalı bir şey. E, propaganda filmi olduğu üzerine pek çok eleştiriliyor ve bunun yüzden gösterilmemeli deniyor. Bunu da mesela Fırat Yücel şunu hatırlattı. Bir iki sene önceki Rotterdam Film Festivali propaganda filmleri için ayrı bir bölüm yaptı. Ve hani e, IŞİD'den e, işte Amerikan 2. Dünya Savaşı'na e, Kuzey Kore filminden e, komünist filmlere kadar pek çok propaganda filmi festival bağlamında bakın bunlar da propaganda yapıyor şeklinde gösterildi Yani sonuçta gösterilebildiler. Artı hani bakanın açıklaması festival ve terör kelimeleri yan yana gelemezdi hani birazcık... ...tartışmalı bir mesele... ...çünkü hani... ...terör konusu üzerine de çok fazla film... ...belgesel çekilmiş durumda hani bakacak olursak... ...hani sinema tarihine ve... E, ...genel olarak sinema dünyasına... ...hani belki de dünyanın en tanınmış teröristi... ...Carlos'tan başlamak üzere... E, ...hani onun personası üzerine bile çekilmiş... ...bir belgesel izledik biz... ...bundan birkaç sene önce burada film festivalinde... <gülüyor> ...yani... Ee, o yüzden e, burada hep böyle bir e, çiftte standart e, duruma göre e, müdahale etme şeyi söz konusu oluyor. Öbür taraftan e, bu sinemacıların çağrısı üzerine e, metnin paylaşıldığı ve sansüre karşı diye bir, bir platform oluşturuldu. Bir web sitesi açıldı. Çağrı oradan paylaşıldı. Bu ana imzacıların yanı sıra oradan imza toplanmaya başlandı. Zannediyorum oradan ciddi bir imza toplandı büyük evet, ihtimalle. Sançure karşı org diye e, pazar akşamı hemen açıldı ve oradan e, devam etti. O imzalar da bakanlığa <gülüyor> iletilmesi planlanıyor bildiğim kadarıyla. Hani bakanlıktan çünkü o görüşme çağrıları devam ediyor. Onun takipçisi olacaklarını belirtiyor. E, sinema birlikleri. Onun dışında sinema birlikleri e, yine değişik çağrılar yapıyorlar. E, bugün hani itibariyle baktığımızda e, cumartesi günü için bir takım aktiviteler planladıklarını e, şey yaptılar, haber verdiler. İlk planlanan aktivite cumartesi akşamı için planlanmıştı. Abbas parkında bir forum e, sansür üzerine konuşma ve tartışma forumu e, ve orada festivalde gösterilemeyen festivalin ulusal belgesel yarışmasında yarışması planlanan e, ama gerçekleşemeyen Deniz Yeşilin Yollara Düştük belgeseli ki bu da zaten tam da bu konuda e, 1977 yapılan büyük sansür yürüyüşü üzerine bir belgesel. E, o dönemin e, bütün sinema emekçilerinin ve büyük Yeşilçam yıldızlarının da e, katılımıyla ...işte Cüneyt Arkın'ından... E, ...Tarık Akan'ına, Fatma Girin'den... ...Türkan Şoray'ına hep beraber... ...üç günlük Ankara'ya e, yürüyüşlerinin... E, ...belgeseli hem arşiv görüntülerinden... ...hem bugün o sanatçılarla yaptığı... ...görüşmelerden oluşan bir belgesel... ...o, <gülüyor> o, o, fi, o fe, belgesel bu arada daha gösterilemedi... ...festivallerde önce Antalya'da... ...gösterilecekti çekilmek zorunda kaldı... ...sonra İstanbul'da gösterilecekti çekilmek zorunda kaldı... Ee, ...yani... ...ironik mi acıklı mı... ...açıkçası hangisini... ...söyleyelim bilemiyorum... Ee, i̇şte aslında birazcık hani bu 1977 hani ruhuyla da dayanışma içerisinde sinema birlikleri bugün yine bu cumartesi günü saat 4'te e, Fransız Kültür Merkezi önünden e, yine festivalin alanı içerisinde olan Atlas Sineması'nın önüne e, bir yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdular. E, haber olarak o da yeni geldi bize. E, onun da haberini e, vermiş olalım dinleyicilerimize. Cumartesi günü e, saat 4'te. E, ...Fransız Kültür Merkezi önünden... ...Atlas Sineması'na e, yürüyecek... ...sinema emekçileri ve... E, ...tüm sinema severler... ...sansüre karşı olarak... ...tanımladıkları bir yürüyüş... ...sansüre karşı özgür sinema... ...olarak e, paylaştılar... ...bugün haberini geçtiler bize de. Evet önümüzdeki hafta da... ...bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor... ...çünkü e, Ankara normalde... ...23 Nisan'da başlayacaktı... E, ...ve... E, ...daha tabii ki olaylar gelişiyor olacak ee, ve dediğimiz gibi çok hızlı değişiyor, çok hızlı gelişiyor. Her gün başka bir şeyler oluyor. Ee, hafta sonu, yarın da çeşitli dediğin gibi e, etkinlikler var. Ee, festivalde de güzel filmler görmeye başlamıştık ama sizle maalesef onları paylaşmak yerine bu haberleri paylaşmak durumunda kaldık. Vaktimizin de sonuna geldik. Ee, ve başka bir parça çalacak vaktimiz de kalmadı anladığım kadarıyla. Ee, Teknik Masa'da Feryal'e ve bu haftaki destekçimiz Ayşe Sazak'a çok teşekkür ediyoruz. Evet, sansürsüz günlerde e, ve daha özgür sinema günlerinde buluşmak üzere diyorum. İyi seyirler seyredebildiğimiz kadar.